Ee, bu Cuma namaz kılmalarda hocam ben e, heyecanlanıyorum da e, Cuma namaz kılmalarda e, bu işte tecrütlü okuma filan var hı hı. şimdi e, tecrütlü okumasını bilmeyen e, bir kişi imam olduğu zaman tecrütlü okumasını bilen kişinin ona e, uyması caiz midir? E, ya da e, mesela tecrütlü okumasını bilen bir kimse bir yere gittiğinde baktı ki cemaat olunmuş imam var, Hı -hı. namaz kalmıyor. Ama sessiz okunuyor. Mesela öğle namaz olabilir, ikinci olabilir. Şimdi bunu test edemeyeceğine göre hani e, tecrübü mi okuyor, tecrübü mi okuyor, bilemeyecek. Hı -hı. Ne yapması lazım? E, evet. sor, sormak istiyorum hocam. Teşekkür ederiz. Hayli akşamlar diliyoruz. Tecrübü e, okuyan birinin arkasında tecrübü bilen birisi Hı -hı. tabi olabilir mi? Kur'an-ıken şey, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında imamlığın şartlarından bahsedilirken bu şartlardan biri de akra olmasıdır ne demek Akre Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan o heyetin arasında cemaatın arasında en iyi okuyan kişi olmasıdır Yani bir cemaatte diyelim ki Kur'an-ı Kerim'i ben okumasını biliyorum ama benden daha iyi bilen biri varsa onun imamlık yapması gerekir yani Kraatı, evet. En düzgün olan kişinin imamlık yapması gerekir. Tecvide riayet edenin imamlık yapması gerekir. Ama öyle değil de e, diyelim ki normal e, bir kıraatı varsa bir kişi ve e, oraya da tayin edilmişse, e şimdi daha iyi bilen birisi geldiği zaman çekil bakayım kenara ben imamlık yapacağım deme hakkına sahip değildir. Hmm. Çünkü o zaman düzen bozulur. Yani e, Ha, oradaki kişi kendiliğinden ona teklif eder. Buyur siz kıldırın derse elbette ki güzel yani. bir harekette bulunmuş olur. Faziletli bir davranışta bulunmuş olur ama görevini yapmak istediği zaman ona başkasının da engel olması doğru değildir. Ha bir kişi efendim bu adamın kıraati normal ama tecvide riayet etmiyor. Yani yanlış okumuyorsa Kıraati tamamsa ama tecvidi zayıfsa, tecvidi daha iyi olan kişi ben buna tabi olmam dememeli. Evet. Ona tabi olmalı. Yani Karşıklığa sebebiyet ki, vermemeli el, değil mi? Elbette. Hatta e, bu resmi görevli olmasa bile öndeki kişi. Diyelim ki bir yerde pikniğe gittik. Orada birisi öne geçti namaz kıldırıyordu. Ben sonradan gittim ama benim kıraatım ondan daha iyi. Dolayısıyla ben ona tabi olmayacağım deme hakkına sahip değilim ben. Hmm. Madem cemaat onu imam olarak öne geçirmiş, namaza da durulmuş artık. Sen namazı boz, şekil bakayım, ben imamlık yapacağım zaten denilmez. Ama ben ona tabi olmayacağım deyip ayrıca kendi başıma namaz kılamam. Doğru olmaz o. Evet, bu nezaha sebebiyet evet, verir. Ama yanlış, kıraatı yanlışsa elbette ki ona tabi olmak doğru değil. Bu resmi görevli de olsa efendim hususi bir cemaatteki kişi de olsa imam olan, eğer kıraatı gerçekten yanlışsa doğru okuyamıyorsa elbette ki ona tabi olunmaz. Yani bu tecrüitten farklı bir şey. Tabii ki. Yani yani farklı. Kıraatın farklı olması tecvid, manayı da değiştirir. Tecvid, Kur'an-ı Kerim'in zinetidir, süsüdür. Olması tabii ki arzu edilir. Tecvitli okuyan tercih edilir imamlıkta. Ama diyelim ki doğru okuyorsa, tecvidi de zayıfsa, eh ona tabi olunabilir. Evet.